Bilgi çağının hukuku Hazırlayan ve sunan Avniye Tansu İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Yoğun bir haftanın ardından Hatta 9 günün ardından Ki bunun adına bu yıl Açık Radyo Şenliği dendi 4630'unuz Açık Radyoya Tekrar sahip çıkmışsınız Ve az önce koridorda Ömer Madra'nın söylediğine göre Artık bana şaka mı yaptı Yoksa gerçekten öyle mi bilmiyorum Bilgi çağının hukuku programının da Destek kontenjanı dolmuş O yüzden Bir kere daha ...teşekkür ediyoruz... E, ...ve hemen... E, ...günlük e, pazartesi... ...yayınımıza geçiyoruz... ...Bilgi Çağının Hukuku Programı... ...bugün Sayın Doktor Avukat... ...Mete Tevetoğlu'nu ağırlıyor... ...hoş geldiniz Sayın Tevetoğlu... Hoş bulduk Aani ...Mete Bey aynı zamanda İstanbul Barosu... ...Bilişim Hukuku Merkezi'nin... ...yürütme kurulu üyesi... ...ve bazı eski dinleyenlerimiz onu hatırlar... ...aynı zamanda da bir... ...hukuk akademisyeni... Eskiden sık sık programımıza konuk olurdu. Şimdi bugünkü konumuz günün konusu. Haftalardır süre gelen blogspot.com erişim engellemesinin mahkeme kararıyla engellemek haktığı halde hala yayına açılmaması blokların ve bu durumun nedeni bu konuda açık radyo dinleyenleriyle paylaşacaklarınız vardır diye düşünüyorum. Evet. E, bu blog sitesinin erişim engellenmesi meselesi gündeme geldiğinde e, işte site içerisindeki kullanıcılardan bazılarının e, Dijitürk'ün Futbol federasyonu ile sözleşmesinde konu olan futbol maçları yayınlarının bazı e, blog kullanıcılarının sayfalarından yayınlandığı gündeme geldi. Böyle bir iddia da bulundu. Ve Diyarbakır'daki bir e, ceza mahkemesinin kararıyla da erişim engelleme kararı verildiği e, doyuruldu. E, hatta bununla ilgili de çok ciddi açıklamalarda bulunuldu uzun süre Dici Türk tarafından kamuoyuna bilgilendirme anlamında. Yani biz gerekli girişimlerde bulunduk ama sonuç alamayınca e, böyle bir yola başvurmak zorunda kaldık diye. Çünkü ciddi reaksiyon gördüler kamuoyundan evet. değil mi? Evet. E, bunun e, vahim olan sonucu süreç devam ettikten sonra... Ee, tabi burada bir engelleme kararı var. kararlan sonra o içeriklerin yani erişme engelleme siteyi kapatmaya sebep olan içeriklerin çıkarılması söz konusu. Talep edilen bu. Yani mahkeme kararında diyor ki bu maç yayınlarını buradan çıkartırsanız ben de engelleme kararını kaldırırım. Ondan sonra da bu siteyi tekrar kullanıcılar kullanabilirler diyor. Ee, fakat öğrendiğimiz kadarıyla bu kararı verirken söz konusu içeriklerin ...bir teknik uzman tarafından... ...bir bilirkiş tarafından... E, ...ve belki de ve muhtemelen... ...mahkemenin kendisi tarafından doğrudan... E, ...incelenmesi, tespit edilmesi... ...söz konusu değil. E, karar verilirken... ...çok seri ve hızlı hareket edildiği... E, ...gündeme geldi. E, daha sonra da, e, bir bir... açılan bir dava... E, ...ve bir başvuru var. Bu başvuruda da... ...bu içeriklerin kaldırıldığı... ...ve sitenin tekrar erişim açılması... ...erişim engelleme sanın kaldırılması... ...neticesi elde ediliyor. Fakat... ...aradan uzunca bir süre geçmesine rağmen... halihazırda hazırda site erişime engelli durumda... ...ve kullanıcı tarafından kullanılamıyor. Şimdi o... ...noktada tam izin verirsen... ...sevgili evet. Açık Radyo dinleyenlerini... ...biraz daha... ...bilgilendirelim. Birisi Bilgi Üniversitesi'nde... ...çalışan bir genç... ...akademisyen hanım ki bu aynı zamanda... ...seyahat blokları... ...yazan İdil Elveriş... E, vatandaş kimliğiyle bir blokçu kimliğiyle bu karara itiraz etti hı hı. E, hatta bu itiraz davasını Diyarbakır'da e, sürdüren genç avukat Mervan Eren Gül'ü de çağıracaktım ben bu programa kendisi gelemedi ama açık radyo dinleyenlerine yazılı bir mesaj e, iletmemi istedi İzninizle onu şimdi paylaşmak istiyorum ve Söz konusu olayımızda diyor Mervan Bey. E, hukukun ne kadar ağır ve usulden uzak işlediğine tanıklık ettik. Blogspot.com adresine hiçbir bilirkişi incelemesi yapılmadan erişim engelleme kararı verilirken... ...bu kararı kaldırmak için yaklaşık bir hafta sadece bilirkişi incelemesini bekledik. Yani demin sizin söylediğiniz aslında o izinsiz gösterilen maç görsellerinin çıkarılmış olduğunu hı. bilir kişi evet çıkarılmış demesi için. Hı hı. Sonra da şöyle devam etmiş Mervan Bey e, tedbir kararı vermek bir saat iken kaldırmak yaklaşık 240 saatimizi alabiliyor. Evet. Şimdi ben burada cesaret kırıcı olmak istemiyorum. Tamam e, 240 saat bilir kişinin karar vermesi beklenmiş filan falan ve e, mahkeme devrişimi engelleme kararını aldırdığı halde hala 10 günü geçti neredeyse üçüncü haftaya giriyoruz hala blockspot.com'a erişemiyoruz bireyler olarak blokçular olarak erişemiyoruz bu bir kenara insan hakları hukuku ihlali açısından bir de bu işten e, para kazanan e, ticaretinin bir bölümünü bu platform üstünden yürüten kurum ve kuruluşlar var. Evet. Bütün bu hak ihlallerinin e, tazmini nasıl mümkün? E, o konuda merak ediyorum Sayın Doktor Tevetoğlu. Ne düşünür? E, Valla şimdi buradaki erişim engelleme kararı bir tedbir. E, tedbiri verirken de normalde bunun en uygun şekilde verilmesi lazım. Yani bir web sitesinden bahsediyoruz, bir blog sitesinden bahsediyoruz. Bunun bir blog sitesi olduğu, dikkatan, platformu. platformu olduğu ve içeriğinin, kullanıcılarının çeşitli dikkate alınmak zorunda. Aksi menfaat dengesi dediğimiz hani o adaletin terazisinin kefelerinden birisi dışarıdan müdahale uğramış oluyor ve buradaki menfaat dengesi bozulmuş oluyor. Çünkü siz bir sözleşmeyle bir fikri mülkiyet içeriğini yayınlama ve elinde bulundurma hakkında sahip olan bir kuruluşu korurken Belki haklı olarak tabii ki onu detayına girmiyoruz. Ona takdir etmek bizim elimizde olan bir husus değil. Öte yandan bu konuyla hiçbir şekilde hiç bilgisi olmayan, rabıtası olmayan, bunun varlığından dahi haberdar olmayan ve bu siteleri bu amaçla kullanmayan başka kişileri aldığınız kararın neticelerinden etkilendir. Bunun tesirlerine maruz kalır bir konuma koymuş Zarar oluyorsunuz. Veriyorsunuz, Zarar veriyorsunuz diyelim vermiş, gel şuna. Yani ortaya çıkan karar bu kişileri etkiliyor diğer kullanıcıları etkiliyor. Onların içeriklerini etkiliyor ve onları bu haktan e, bu olanaktan mahrum bırakıyor. Peki bu karardan etkilenen kişiler bu müeyddeye maruz kalan kişiler, kullanıcılar buna maruz kalmak zorundalar mı hukuken? Gerçekten bu işin tarafı konumundalar mı? Yoksa ortaya çıkan bu zarar, bu sonuç telafi edilmesi gereken bir sonuç? Can alıcı nokta orada saklı galiba Evet. Mi? Yani Evet. Şimdi burada e, aslında çok fazla tartışmalı olmaması gereken bir durum söz konusu. Çünkü eğer siz bir blog sitesinde, bir blog platformunda bir içerik sağlıyor ve onu kullanıyorsanız ve diğer hak ihlallerinden haberdar değilseniz, bunun tarafı değilseniz bu eylemleri yapmıyorsanız, ortaya çıkan sonuçtan, müyeddiden, başkalarının yaptığı şeylerin müyeddilerinden de muhaf olmanız lazım. Bundan etkilenmemeniz lazım. Bu çok açık bir şey. Bunu bilmek, söylemek için hukukçu olmaya, gerek teknik yok. uzman olmaya falan gerek yok. Elbette. Ama bu gözden kaçırılıyor. Çünkü yani aslında midyata pirince, gider, e, pirince giderken etki bulgudan olmak dediğimiz şey oluyor. Ve bir menfaati korumaya çalışırken daha büyük geniş kitlenin sahip olduğu menfaatleri hukuki hakları yok etmiş oluyoruz. Bunun neticesi ne? Bu ortaya çıkan zararı bu kişiler nasıl giderebilirler? Ne yapmalar lazım? Bir kere e, kullanıcıların, bloggerların ya da ...kendilerini bu işin taraf olarak görmeleri lazım. Çünkü aslında tarafı konumundalar. Çünkü İdil elverişin yaptığı, yaptığı gibi. gibi. Yaptığı gibi. Çünkü maruz kaldıkları bir yaptırım var. Bu yaptırım onlara yüklenirken... ...herhangi bir kusurlu eylemleri yok ortada. Yani hiçbir şey yapmadan... ...bir müedinin sonuçlarına katlanıyorsunuz. E bu sırada... E, ...bu bir e, ticari içerikli... ...yayın olabilir. Bir... ...reklam sözleşmesi almış olabilirsiniz. Çok önemli anlaşmalar yapıyor olabilirsiniz. Bunlar kesilmiş oluyor. Hepsi havada kalmış oluyor. Bütün iletişiminizi ortadan kaldırmış oluyor ortaya çıkan sonuç. E, o halde bu kişilerin yapması gereken şey... ...öncelikle kendilerinin taraf olduklarını... ...aslında kendilerine yöneltilen bir husumet olmamasına rağmen taraf olduklarını... ...pasif şekilde taraf haline getirdiklerini... ...ama aktif olarak da sonuçlarından etkilendiklerini ortaya koyarak... ve verilen kararın kaldırılması için gerekli hukuki girişimlerde bulunmak. Bu birinci aşama. <gülüyor> Bu aşamanın devamında eğer bir maddi zararları varsa, örneğin bir reklam sözleşmeleri iptal edilmişse, bir iş fırsatını bu vesileyle kaçırmışlarsa, bunun da tazmin edilmesi için bir tazminat davası açma yoluna da gitme haklarına sahiptir. Hem maddi hem manevi tazminat diyorsun Tabii ki. İşte gene pardon aynı yere geliyoruz. İşte Türkiye'de hukuk sisteminin, adalet sisteminin teknik anlamda da yavaş işliyor oluşunun verdiği bir yıldırma belki. Orada bir, bir umarsızlık. orada bir ekleme yapmakta fayda var şimdi e, e, erişim engelleme kararı kaldırılıp sitenin açılması için bilirkişi raporu beklenirken bu bilirkişinin o siteyi inceleyip söz konusu içeriklerin çıkarıldığını tespit etmesi ve mahkemeye rapor olarak vermesi lazım süreç böyle işliyor e, ama e, bilirkişi kesin bir süreyle sınırlandıran bir kural yok burada bilirkişi bunu geciktirebilir yoğun olabilir şehir dışına çıkmış olabilir varsayalım yurt dışına çıktı herhangi bir ya yakını öldü İsviçre'ye gitti diyelim ya da Fransa'ya gitti onun dönmesi bir hafta 15 gün olabilir burada siz hiçbir şey yapmadan beklemek durumunda konumunda kalıyorsunuz <gülüyor> böyle bir riski var bir de teknik bir hata var burada önce yerişimi engellediğiniz sitenin daha sonra içeriğini tespit ettirmek istiyorsunuz bize de mesela böyle dosyalar kişi olduğumuz dosyalar geliyor diyor ki bu sitenin içeriğinde böyle böyle görseller böyle böyle içerikler böyle böyle yazılar var bunlar da işte talep sahibi olan daha vacının örneğin ...fikri haklarını ihlal ediyormuş. Böyle bir dada bulunmuş. İncelenilsin. Gerçekten böyle içerikler var mı yok mu... ...tespit edilsin diyor. Fakat burada arada site erişim engellenmiş. Yani... ...sonra yapılması gereken şey... ...önce yapılmış. Önce tespitin yapılması lazım... ...sonra onun yapılması lazım. Bu sıralama... ...karıştığı zaman ister istemez... ...o kararın kaldırılması... ...ve mağduriyetlerin giderilmesi de... ...ciddi zaman kayıpları ve maddi zararlara sebep oluyor. Yol açıyor. Diyoruz... Ve daha somut bir şey öneremiyoruz. Mağmari e, bu konuda Türkiye'de bazı e, akademik diyeyim çalışmalar var. Mesela e, bizim e, eski program ortam Doktor Yaman Akteniz'in ve Kerem Altıparmağın birlikte yazdığı e, internet 2. üst üste girilmesi tehlikeli ve yasaktır" başlıklı kapağında kırmızı biber olan bir kitap var. Bu Türkiye'de bu alandaki ilk inceleme. Gerçi o kitap 56-51 sayılı kanunu. Yani bu erişim engellemelerini kolaylaştıran, yol açan, kapsamını genişleten kanunu ele alıp hem hukuki analiz hem somut olaylarla bir anlamda da istatistik bilgilerle yaklaşan bir kitap. E, duyduğum kadarıyla Sayın Doktor Mete Tevetoğlu da benzer bir kitap hazırlığı içindeymiş. Evet. Konusu da erişim engellemeleriymiş. Bir evet. parça ondan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. E, mesela nasıl bir e, plan yaptınız o kitap için? Bizim bu içeriği nasıl? Tabii, kitap fikrinin ortaya çıkmasının sebebi aslında yine bahsettiğiniz şeydi. 56 51 sayılı Kanun. Hı hı. Bu kanunla ilgili biz sürekli toplantılara, çalıştaylara vesaire katılıyoruz. ...yıllardır diyelim... E, ...ve giderken şu umutla gidiyoruz... ...yani yasanın ne deve ne kuş... ...deve kuşu vaziyetini anlatalım... ...uygulamasını somutlaştıralım... ...ve içeriğini de biraz daraltalım diye gidiyoruz... ...fakat gariptir... ...her toplantının neticesinde bu şeyin... E, ...yasanın daha da genişletilmesi... ...ve işte orada mesela 8 tane katalog suç var... ...erişim engelleme sebebi sayılan... ...bunun da çoğaltılması... ...neticesi çıkıyor... Bu tekrarlandıkça dedik ki yani artık şey yapalım, bunu bir derli toplu yani bir kaynak haline getirelim ve net olarak ortaya koyalım. Bu amaçla da e, bir e, kitap olarak toparlayalım istedik. Çünkü mevzuatımızda erişim engeli bir siteyi kapatmak için çok farklı sebepler var. Yani bir fikir sanat eseri kanundan dolayı kapatma söz konusu olabiliyor, medeni kanundan dolayı kapatma söz konusu olabiliyor, 56-51 sayılı kanundan dolayı kapatma söz konusu olabiliyor ve dağınık. Bırakın sıradan vatandaş, hukukçular dahi karşılaştıkları kararın temelinin nereden geldiği ve nereye gittiği, hangi mevzuatta dayandığı konusunda çok şirketli sıkıntılar yaşıyorlar. Dolayısıyla derli toplu olarak bu konuyu e, somut eleştirilerimizle yazılı hale getirerek söz uçar yazı kalır fikriyle kitap haline getirmeye çalışıyoruz şu anda. Bu kitap hakkında biraz daha e, konuşalım ama önce bir ara verelim. Açık radyo dinleyenleri alıştılar. Dokuz gündür şenlikli programlara, bol müziğe. Şimdi sabah sabah içlerini daha fazla karartmadan hemen bir Edith Piaf parçası çalalım. La Folle. En fête et en délire Suffoquant sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique les cris, les rires Qui éclatent et rebondissent autour de moi Et perdu parmi ces gens qui me bousculent Et pour vie désemparée je reste là Quand soudain je me retourne il se recule Et la foule vient me jeter entre ses bras Et par la foule qui nous traîne, nous entraîne Écrassés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, nos deux mains restent soudées Et parfois soulever nos deux corps enlacés sans en vol Et retombe tous deux épanouis en ivrais air Et la joie qu'elle a boussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de mon âme Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débarque Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure.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 Hol Lafol Edit bir haftan dinledik. Açık Radyo 94.9'dayız. Bilgi Çağının Hukuku programı Sayın Doktor Avukat Mete Tevetoğlu'nun katılımıyla devam ediyor. Açık Radyonu sevgili dinleyenleri e, programın ilk yarısında e, bizim konumuz açısından e, gündem konusu olan Blockspot.com'a erişim engelleme meselesini konuştuk. Bu kararı veren Diyarbakır Mahkemesi engellemeyi kaldırdığı halde fiilen hala internet servis sağlayıcılarına bu kararın iletilmediği düşüncesiyle tartışmayı sürüyor. Erişim engellemesi sürüyor. Bu konuya türlü çeşitli açılardan yaklaştı Sayın Tevetoğlu ve tam aradan önce Erişim engellemeleri konulu e, kitabının e, içeriğini bize anlatıyordu. Orada kalmıştık. Evet bu kitapta işte bir sürekli gündeme gelen e, sitelerin kapatılması meselesinin e, sıradan bir okuyucu gözüyle analiz edilebilmesini sağlayacak bir içerik e, oluşturmaya çalışıyoruz. Çok değişik mevzuatlardan kaynaklanan erişim engelleme sebepleri, tasarıları... Yani sadece 56-51 sayılı evet. internet... Hayır, o bir başı çekiyor ama Onun dışında çok mevzuattan erişim engellemeyi Yapılacak düzenleme var Buna maruz muhatap olan insanların neyle karşı Karşı oldukları hangi kaynaklara bakacakları Onlara bir ipucu vermek Yol göstermek ve derli toplu olarak Bu meseleyi ortaya koymak bakımından böyle bir kitap Hazırlıyoruz zaten son zamanlarda Bu konuda farklı çalışmalarda oldu Örneğin yine avukat Arkadaşlarımızdan Murat Volkan Dülger'in Hazırladığı hı hı. TÜSİAD tarafından Kısa bir süre önce basılan e, erişim engelleme meselesiyle ilgili bir eser var. Burada da yine mesele ortaya konuyor ve e, bizim de geliştirmeye çalıştığımız üzere hangi mevzuatlardan, hangi maddelerden kaynaklı olarak bu sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Ve aynı maddelerde bize buna karşı ne yapma hakkı verilmiş onlar açıklanıyor. Çok güzel. Dülger'in e, TÜSİAD basımı kitabını da, hukukçu olmayanlar e, anlayabilir mi? Tabii tabii kolaylıkla. Çünkü akıcı, net <gülüyor> e, ve herkese hitap eden bir ifade yazılmış. Çok iyi. Deriz. O zaman bunu e, şu anda bu karardan olumsuz etkilenen pek çok e, blokçuya e, tavsiye edebiliriz tabii belki. Tabii diyoruz. Tabii, Peki. E, şimdi, geçen gün e, bu canlı yayına davet için telefonda konuştuğumuzda bana e, konu başlığı olarak ilginç bir şeyden söz etmiştiniz alan adının web sitelerinde kullanılan alan adlarının aynı zamanda marka olarak kullanımı konusu. Evet. Tescil ettirilmesi. Evet. Birazcık daha teknik bir konuya giriyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Umarız sizi sıkmadan devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Tevetoğlu'nun sizlerle paylaşmak istediği ilginç başlıklar var çünkü. Evet şimdi bu tabi ticaret, elektronik ticaret çok gelişmeye başladığı için önemli bir konu. Aslında o kadar karmaşık bir teknik bir konu da değil. Ee, i̇nternet trafiğini biliyorsunuz. Işte alan adları yönlendiriyor. Yani bir siteye ulaşırken kullandığınız işte bir isim var. O isimle o siteye erişiyorsunuz. Ee, ve içeriğinden bu şekilde haber alıyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz vesaire. Burada e, daha önceden hala toplum tarafından bilinen ibareler, kelimeler, markalar çok önemli oynuyor. Bir de yeni ticaret kanunu sonrasında artık e, her anonim şirketin web sitesinin olma zorunluluğu e, var ve e, orada da bir takım bilgileri açıklama zorunluluğu var işte kurumsal şeffaflılığı hı hı. sağlanması için vesaire e, bu süreçte e, alan adı ve marka meseleleri çok e, uyuşmazlıkları çok fazla gündeme gelmeye başladı bir de internet reklamcılığı yani internet trafiğini yönlendiren reklamcılık uyguları çok gelişiyor çok değişik varyasyonları uygulamaları var. Bu süreç içerisinde sürekli fikrim ülkeye haklarla ilgili çatışmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Alan adı ve marka meselesi bundan dolayı önemli bir mesele. İki aslında iki ayrı kavram var burada. Birisi elektronik ortamda bir kullanılan bir ibare, öteki de bir kişinin ticarette kullandığı bir markası ya da işletme adı veya alt unvanı. Bunların aynı olması durumunda haklar uyuşmazlık nasıl çözülecek e, konusu çok önemli bir mesele e, ve sık sık da uyuşmazlığa konu olan mesele. Öte yandan e, öte yandan burada e, bir de şöyle bir mesele var rekabet hukuku boyutuyla pazara giriyorsunuz bir pazara girerken de tabii şeyin çok önemli alan adınız ve markanız çok önemli kullanıcı internet trafiğini, o erişebilmeniz için e, ve başkalarının markalarından da istifade ediyorsunuz mesela bir arama motorunda bir kelimeyi satın alıyorsunuz ücret karşılığında o kelime tarandığında her taramada sizin web siteniz... reklam listesinde ya da ilk listede ya da ikinci listede bir şekilde görüntülensin. Onun için Google'da diyelim. Evet. Bir şey ararken bir sürü ilgisiz sitede pat pat pat ön sıralarda çıkabiliyor. ...tabii tabi burada da trafik yönlendirilmiş Hı -hı. oluyor. Kullanıcı trafiğini yönlendirmiş oluyorsunuz. Hı -hı. İşte bu çok ciddi tartışmalara sebep oldu Avrupa'da ve, ve tabi bizim ülkemizde. Biz de markaların konumun hakkında... kanun e, kararlamaya pardon kapsamda 2009'a bir değişiklik yapıldı. Bunlar yasaklandı. Yani bir markayı arama anahtar olarak satın almak, kullanmak, kendi web sitesinin reklam için kullanmak, kullandırmak. Yine meta tag dediğimiz şey kendi mesela kodlarının arasında hiç ilgisiz kelimeler koymak. Çok meşhur bilinen bir markayı kendi işte HTML kodlarına veya işte site içine bir şekilde gizli kod olarak koyup arama yapıldığında sitesinin görüntülenmesi ve trafiğe yönlendirilmesi meselesi. Burada bir kriter konuldu. Ticari olarak kullanılması kriteriyle yasak. Hı. Siz ticari olarak kullanmıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Jenerik isimse evet. örneğin İstanbul. Evet. evet. İstanbul'u e, anahtar sözcüklerin arasında koyabiliyorsunuz. Evet. Ama Mete Tevetoğlu'nu koyamam. Kişi adı olarak. Mar mesela bir şirket adıysa. Tabii, tabii. Ama burada çok önemli bir nokta var aslında. Sıradan ortalama kullanıcının, internet kullanıcısının nasıl yönlendirildiği nasıl manipüle edilebildiği nelerle şimdi çoğu zaman şöyle oluyor çünkü bir e, kişi bir şey aradığı zaman doğrudan aradığı şeyin sitenin adresini bilmiyorsa arama motorlarına başvuruyor e, oraya anahtar da, sözcük kullanıyor e, o sırada da tabi rahatlıkla manipüle edilebiliyor listede ve işte alternatiflerle internet trafiğinin yönlendirilmesi bu anlamda çok önemli ve burada markalar ve alan adları da ticari olarak çok kıymetli hı hı. bunun farkında olması lazım bence kullanıcılar bakımından bazen de çok sinir bozucu oluyor tabi ...siz bir şey arıyorsunuz, bunu mu kastettiniz gibi şeyler çıkıyor karşınıza. Evet, evet. Ee, yani <gülüyor> biraz sinir bozucu bir görüntüde de sebep oluyor. Evet, teknoloji bir yandan hayatımızı kolaylaştırıyor... ...bir yandan da boğuşuyoruz değil evet, mi bir takım engellerle. Öyle. Peki burada e, şirket yöneten e, ya da e, bu gibi e, çalışmalar içinde bulunan... ...Açık Radyo dinleyenlerini ne tavsiye edersiniz? Bir kere e, teknoloji ile bağlantılı olarak mutlaka fikri mülkiyet haklarının korunması için özel bir özen, çaba ve emek göstermeleri gerekiyor. Çünkü yıllarca emek verdikleri, çaba sarf ettikleri fikri hakları burada e, kıymet kazanıyor ve korunması lazım bir şekilde takipçiler olmaları gerekiyor. İkincisi sıradan kullanıcı olarak blogspot olayında ya da blogger sitelerinde olduğu gibi hı hı. E, maruz kaldıkları yaptırımlar, sıkıntılar sıkıntılarda kendilerini taraf olarak görmelerini ben öncelikle önemsiyorum. Çünkü bu sayede gidip o maruz kaldıkları kararın kaldırılmasını talep etme hakları var aslında. Hı hı, Çünkü hı. kendilerine yönetilmiş bir husumet var. Kendilerinin maruz bırakıldığı bir yaptırım, bir sonuç var. Bunu ortadan kaldırmak için kendilerini bu işin tarafı olarak görmeliler. Ticaretle uğraşan, ticari olarak girişimlerde bulunan ya da bulunmayı düşünen kişiler bakımdansa onların her şeyi aslında fikri yaratılarında yani zihinlerindeki tasarımlarda akıllarındaki fikirlerde onun dış dünyaya yansıyan kısmı ise e, kullandıkları sloganlar ibareler, markalar ve tanıtıcı diğer işaretler. İşte bu işaretlerin e, önemli bir kısmı elektronik ticarette alan adlarında ve markalarda ortaya çıkıyor. Onun farkında olup ona özel bir ihtimam göstermeleri çok önemli. Onlara sahip çıkın diyorsunuz. Muhakkak. Bir minnacık ipucu da ben vereyim kapatmadan evvel. E, şüphelendikleri web sitelerinin anahtar sözcüklerinde kendilerine ait malzeme olup olmadığını görebilmek için sağ tuşla sayfa kaynağını göster yapsınlar öyle değil mi Tabii. tepede çıkacak <gülüyor> pıt pıt bütün sözcükler e, 94.9 Bilgi Çağı'nın Hukuku canlı yayını artık sona eriyor sevgili dinleyenler. Konuğumuz Sayın Doktor Avukat Mete Devetoğlu'na tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımızı destekleyen dinleyicilerimize de bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ve prodüksiyonda arkadaşım Volkan'la birlikte iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Bilgi Çağı'nın Hukuku Hazırlayan ve sunan Avniye Tansu